Nezürfurkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali, Keyf Suresi 46 ila 110. ayetler. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. 46. ayet. Mal ve oğullar geçici dünya hayatının zinetidir Baki kalacak olan salih amellerse Rabbinin katında sevapça daha hayırlı ümit bağlanmaya da. ...daha layıktır. Salih ameller... ...ihlasla yapılan ibadetler... ...ve hayır olan işlerdir. 47. ayet... ...düşün ki o gün... ...biz dağları yürütüp... ...gidireceğiz... ...ve yeri apaçık... ...düz ve çıplak göreceksin... ...yine o gün... ...içlerinden hiçbir kimseyi bırakmaksızın... ...herkesi mahşerde toplarız. 48. ayet... ...hepsi sıralar halinde... Rabbine arz olunmuşlardır. Onlara and olsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi şimdi de çıplak hiçbir şeyiniz olmaksızın bize geldiniz. Fakat siz sizin için vadimizi yerine getirecek bir zaman tahdid etmediğimizi zannettiniz değil mi? 49. Ayet Amelleri yazılı kitap önlerine konulmuştur. Artık o günahkarları görürsün ki onun içindeki yazılı şeylerden korkarak Eyvah bize! Bu kitapta ne acayip! Küçük büyük hiçbir şey bırakmayıp onları sayıp dökmüş derler. Onlar bütün yaptıklarını o kitabın içinde hazır bulmuşlardır. Rabbin hiç kimseye zulmetmez. 50. Ayet Hani meleklere Adem'e kudretim için secde edin demiştik de İblis hariç hemen secdeye kapanmışlardı. O cinlerdendi. Rabbinin emrinden çıktı, asi oldu. Ey oğulları, Beni bırakıp da, onu ve neslini mi dostlar ediniyorsunuz? Halbuki onlar size düşmandır. Böyle yapmak, zalimler için ne kötü bir değiştirmedir. Ayetteki Feseka kelimesi, bir şeyden çıkma, asi olma manasındadır. 51. ayet Ben ne göklerin ve yerin yaratılmasında ne de kendilerinin yaratılmasında onları hazır bulundurmadım. İnsanları saptıranları da kendime yardımcı edinmiş değilim. 52. Ayet O gün Allah müşriklere, benim ortaklarım zannettiğiniz şeyleri çağırın der. Hemen onları çağıracaklar ama onlar kendilerine cevap vermeyeceklerdir. Biz onların arasına bir ateş deresi koyacağız. 53. Ayet Günahkarlar ateşi gördüklerinde artık içine düşecek olanların kendileri olduklarını anlayacaklar. Fakat oradan dönecek ve kaçacak yerde bulamayacaklar. 54. ayet. Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlara ihtiyaç duydukları her misali farklı üsluplarda açıkladık. Fakat insan pek çok şeyde tartışmacı olmuştur. 55. ayet. Kendilerine doğru yolu gösteren rehber, peygamber ve Kur'an geldiği halde insanları iman etmelerinden ve Rablerinden mağfiret dilemelerinden alıkoyan şey ancak ve ancak evvelkilerin başlarına gelen adeti ilahi olan felaketin kendilerine de gelmesini veya onlara gözleri önünde ansızın azabın gelivermesini beklemeleridir. 56. Ayet biz peygamberleri sadece cenneti müjdeleyici ve azaba karşı uyarıcılar olarak gönderdik. Küfre sapanlarsa hakkı batılla çürütmek ve ortadan kaldırmak için mücadele ederler. Onlar ayetlerimizi ve uyarıldıkları şeyleri de eğlence edindiler. 57. ayet. Rabbinin ayetleriyle kendine nasihat edildiği halde onlardan yüz çeviren ve kendi yaptığı günahlarını unutan kimseden daha zalim kim vardır? Biz de bu sebeple onların kalplerinin üzerine onu, Kur'an'ı iyi anlamalarına engel olan perdeler ve kulaklarına da bir ağırlık koyduk. Sen onları doğru yola çağırsan da asla doğru yola gelmezler. 58. Ayet Ama Rabbin çok bağışlayıcı, merhamet sahibidir. Eğer onları kazandıkları günahlarıyla hesaba çekseydi, onlar için azabı çabuklaştırırdı. Fakat onlar için vaat edilen bir zaman vardır ki, o gün geldiğinde ondan başka hiçbir sığınacak yer bulamayacaklardır. 59. Ayet İşte, Ağat, Semud gibi zalim oldukları vakit kendilerini helak ettiğimiz memleketler. Onların helaki içinde belli vakit koymuştuk. Allah asla zulmü istemez. Fakat hevai arzular, otoriter olmaya, güç ve baskıya dönüşünce hem zulüm hem de ilahlık yapılmış olur ki, bunun tarihte örnekleri vardır. 60. Ayet Bir vakit Musa, hizmet eden gencine demişti ki, Ben Hızır'la buluşmak için, iki denizin birleştiği yere varıncaya kadar durmayıp gideceğim ve uzun zaman geçireceğim. 61. Ayet Derken ikisi, o iki deniz arasının birleştiği yere varınca, bir kayaya sığındılar. Fakat... Azıklarından su birikintisine koydukları cansız balıklarını unuttular. O da sıçrayıp denizde bir deliğe, oya doğru yola koyulmuştu. Balığın dirileceği yerse, Hz. Musa aleyhisselama, Hızır aleyhisselamla buluşma yeri olarak bildirilmişti. 62. Ayet O deniz kavşağını geçtikleri zaman, Musa gencine, ''Kuşluk yemeğimizi getir de yiyelim.'' Bu yolculuğumuzda hakikaten yorgun düştük, dedi. 63. Ayet Genç, gördün mü? O kayalığa sığınıp dinlendiğimiz sırada balığı söylemeyi unuttum. Onu söylememi bana unutturan şeytandan başkası değildir. O şaşılacak şekilde canlanıp denizde yolunu tutmuştu, dedi. 64. Ayet Musa, aradığımız şey bu, dedi. Hemen geldikleri yoldan ikisi izlerini takip ederek gerisin geriye döndüler. 65. Ayet Derken orada kullarımızdan bir kul olan Hazırı buldular ki, biz ona katımızdan bir rahmet, vahiy vermiştik ve ona tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. 66. Ayet Musa ona, sana doğru yol ve hayır olarak öğretilenden bana da öğretmen için sana tabi olabilir miyim? dedi. 67. Ayet O da, doğrusu sen benimle birlikte yaptıklarıma sabretmeye asla dayanamazsın. 68. Ayet Üstelik bilgi olarak aslını kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredersin? dedi. 69. Ayet Musa, inşallah beni sabırlı bulacaksın. Senin hiçbir işine karşı gelmem dedi. 70. Ayet Hızır'da o halde bana tabi olursan, Ben sana o konuda bir söz söyleyinceye kadar, Bana yaptıklarımdan hiçbir şey sorma, dedi. 71. Ayet Bunun üzerine ikisi de gittiler. Nihayet, gemiye bindikleri vakit, Hızır onu deldi. Musa, Gemi halkını boğmak için mi onu deldin? Hakikaten sen korkunç bir şey yaptın, dedi. 72. Ayet O da, ''Sen benimle birlikteliğe asla sabredemezsin demedin mi?'' dedi. 73. ayet Musa, ''Unuttuğum şeyden dolayı bana çıkışma, arkadaşlık işimde bana bir güçlük çıkarma da beni affet.'' dedi. 74. ayet Yine birlikte gittiler. Ta ki bir oğlan çocuğuna rastlayınca, Hızır hemen onu öldürdü. Musa, ''Bir can karşılığı olmaksızın,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 dalgalanır bir halde bırakmışızdır. Sûra üflenince de onları hep bir araya toplarız. Yüz ve yüz birinci ayet Beni anmaktan yana kalp gözleri perdeli olan ve Kur'an'ı dinlemeye dayanamayan o kafirlere, küfre sapanlara o gün cehennemi tam anlamıyla gösteririz. Yüz ikinci ayet Küfre sapanlar, beni bırakıp kullarımı dost ve ilah edinip, onların dine aykırı buyruklarını tutmalarıyla,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 Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali, Keif Suresi 46 ila 110. ayetleri dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren. Dipnotlar Fatih Özgür